23 Şubat Perşembe saatler 11 hatta 1 dakika geçiyor. Açık radyodasınız değerli dinleyenler ben Utku Zırı teknik masada Selahattin Çolak bu haftanın yeşil bülteni için radyolarınızdayız. Bu haftanın çevre ve ekoloji gündeminden notları aktaracağız. Bu gündem şüphesiz ki Türkiye'nin genel gündeminden çok azade hiçbir zaman olmadı. Ama belki de en o gündemle ilişkili zamanlarını yaşıyor. Türkiye artık referandum için bir geri sayımın içinde diyelim. Yaklaşık iki aydan kısa bir süre sonra Türkiye'de çok kritik bir referandum yapılacak. Türkiye yönetim modelini değiştirip değiştirmemeyi oylayacak ve bu oylama ya dair çevre, ekoloji mücadelesi veren gruplarda yavaş yavaş tek tek tavırlarını açıklıyorlardı bir süredir. Bu kez toplu olarak bir tavır açıklama yoluna gidiyorlar onunla başlayalım bizde ee, Twitter ve Facebook adreslerimizden de paylaştığımız bir konuydu gündemdi zaten ee, yeri gelmişken belki hatırlatmakta fayda var bizi yeşil bülteni Facebook ve Twitter'dan takip edebilirsiniz efendim Twitter'da IMC yeşil bülten olarak mevcut Facebook'da ise yine yeşil bülten yazdığınızda karşınıza çıkan bir sayfa o sayfadan takip edebilirsiniz bizleri bizlerin paylaşımlarını ve tabii ki daha sonra e, bu programların podcastlerini ve kayıtlarında dinleme şansı bulursunuz e, devam etmek gerekirse konuya yaşamı savunanlar referanduma ilişkin tavırlarını açıkladılar dedik yaşamı savunanlar Hayır için buluşuyor. Başlığıyla yayınlanan bir çağrı metni var. Dün itibariyle bu metin paylaşıldı. Dün itibariyle bu metin insanların da e, görebileceği şekilde bir etkinliğe dönüştürüldü. Önce o metni okuyalım sizlere. Yaşamı savunanlar hayır için buluşuyor, yaşanabilir kentler ve doğa için mücadele edenler yaşamlarımıza ve yaşam alanlarımıza dair kararların tek bir kişinin insafına bırakılmasını kabul etmiyor ve hep birlikte hayırımızı ilan ediyoruz. Bu çağrı kentler, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yaşanabilir alanlar olarak kalsın. ''Doğa yaşamı üretmeye devam edebilsin, yaşam alanlarımız ve mahallelerimiz yağmalanmasın, hukuk, adalet, özgürlük ve demokratik haklar yok olmasın, ayrımcılık ve dayatma kültürü ortadan kalksın.'' diyenlerindir. Bu çağrı ortak hafızaya, ortak geleceği, ortak bir yaşamı, koruma ve birlik olma çağrısıdır.'' Bu çağrı mahallelerin, parkların, garların, yaylaların, tersanelerin, koruların, ormanların, hanların, vadilerin, okulların, zeytinliklerin, sinema ve tiyatro salonlarının, dağların, denizlerin, derelerin, hayvanların, yaşamdan yana olan insanların, bizlerin, hepimizin çağrısıdır. Yaşamı savunan herkesi hayırların en güzelini söylemek için 26 Şubat pazar saat 12.30'da Maçka Parkı'nda, orta kısımdaki havuzda. ...buluşmaya ve basın açıklamamızda hep birlikte olmaya çağırıyoruz diyor. Pek çok çevre ekoloji alanında mücadele eden örgüt, vakıf, birliktelik hepsinin ortak bir çağrısı bu. Değerli dinleyenler bu pazar Maçka Parkı'nda bir basın açıklaması ardından... ...Açık Forum ve Açık Hava Park etkinlikleri yani parkın aslında birazcık tadını çıkartmak diyelim ki zira o park... Yaşam savunucularının hayırlarını açıklamak üzere çağırdıkları park, Maçka Parkı çok büyük bir tehlikenin kıyısından dönüverdi. Onu da hatırlayalım bu hafta yaşanan gelişmelerden biriydi yine kendisi de. Geçtiğimiz haftalarda da bu, burada yeşil bültende e, sizlere aktarmıştık bu tehlikeyi, bu tehlikenin ne olduğunu. Bir tünel projesi, o tünel projesinin... Tam Maçka Parkı'ndan geçmesi ve parkın e, ağaçlarının kesilip bir bölümünün e, park olma özelliğini yitirmesiydi ki Maçka Parkı öyle kıymetli bir yerde ki İstanbul'u bilenler bilir. E, Maçka Parkı'nın üzerinde öyle çok göz var ki tahmin edersiniz ki e, bir yerinden girsek devamını getiririz umudunda olan e, pek çok inşaatçı, pek çok şirket olduğunu tahmin etmek güç değil. Etrafına bir baktığımızda bile durum aslında ortaya çıkıyor ee, bu yüzden karar önemli ee, çünkü yine az önce de ismini yaşamı savunanlar olarak anmıştık ee, uzunca bir süredir zaten haberlerinde pek çok medya pek çok basın kendilerini yaşamı savunanlar olarak anıyor ve e, biz yine öyle anmaya anan kurumlardan biri olmuştuk. E, Yeşil Bülten olarak anan programlardan. Öyle de devam edelim. Yaşam savunucuları orada önemli bir mücadele başlatmıştı e, ve e, bir e, bu projeyi, tünel projesini durdurma çağrısı yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir bölümünden geçecekti tünel projesi. Parkta incelemelerde bulundu. E, kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu e, ve e, herhangi bir kurul kararı alınmadan proje, çalışma ...başlandığını tespit etti. Oraları çevrelemişti belediye. E, ve... E... Büyükşehir belediyesine suç işlememeye çağırdı Yaşam Savunucuları. Bakın kurulda diyor burada kurul izni yok siz çalışmaya başladınız bu olacak şey değil dedi. Ve e, bu çağrılar aslında yerini buldu kısmen yerini buldu diyelim şimdilik e, durduğunu söyleyelim. Ama bir o kurul ki e, yarın izin de verebilir ve izin verdiği takdirde Maçka Parkı inşaat yapılabilir bir alan Halini de alabilir. Bu endişeyi de barındırdığımızı bir kenarda tutalım. Maçka Parkı'nın park olarak kalması oldukça önemlidir. Maçka Parkı Gezi Parkı ile bağlantılı bir parktır. Şimdi o bağlantı koparılmıştı. Gezi Parkı ile Divan Oteli'nin arkasındaki o küçük park alanı arasında bir Üst geçit vardı o üst geçit yıkılmıştı Gezi Parkı e, isyanı sırasında o üst geçitle tekrar inşa edildi orası bir bütün park özelliğini e, koruyor artık diyelim bunu da e, akıllardan çıkartmayalım oranın park olarak kalması da oldukça kritik zaten hava kirliliğinin e, ne kadar yoğun yaşandığını biliyoruz. Türkiye'de, İstanbul'da kalabalığıyla ve tabii ki civarındaki sanayisiyle hava kirliliğinin önemli ölçüde yaşandığı yerlerden biri olası riskleri hava kirliliğinin yaşanmasın diye parklar, yeşil alanlar oldukça kıymetli değerli dinleyenler. Devam edeceğiz çevre ve ekoloji gündeminden haberleri aktarmaya ama bugün bir değişiklik yapalım bir parça da. Ee, ...sizlerle paylaşalım istedik. Cem Karaca'dan gelsin... ...ilk e, parçamız... ...Karnı Büyük Obur Dünya desin... ...bu benim seçimimdi... ...birazdan da Selahattin Çolağ'ın seçimini dinleyeceğiz. Açı dünya. Ne gül koydun ne de Gonca yedinine doymadın mı yedinine doymadın mı Ne gül koydun ne de Gonca yedinine doymadın mı yedinine doymadın mı Müzik Koskocaman bir sultanı Kedini yine doymadın mı? yine Dünya dünya yalan dünya Karnı büyüm okur dünya Kedini yine mı? Şeyini. O mübarek Mevlana'yı yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, karnı büyüm bu dünya, dedin yine doymadın mı? Yediliğine Çoymadın mı karnı büyük obur dünya Cem Karaca'dan dünyaya belki e, böylesi bir itamda bulunmak doğru değil zira içindeki insanların birazcık karnı büyük ve obur olduğunu söylemek herhalde çok da anlamsız olmayacaktır. Başka dünyalarda bulunuyor malum. NASA'nın dünkü açıklamaları herkesi heyecanlandırdı. Fotoğraflara birazcık olsun NASA'nın yayınladığı görüntülere birazcık olsun baktığınızda dünyaya benzerliği gerçekten enteresan hisler uyandırıyor. insanın içinde yeni bulunan güneş sistemi ve o sistemdeki gezegenlerin umuyoruz ki oralardaki yaşam bizdekinden daha akılcıl, daha barışçıl, daha iyidir, daha doğruyu arar vaziyettedir. Umudumuz oralar belki de diyelim. Devam edelim biz buradaki bu dünyadaki yaşamı. Bu dünyanın bu ülkesindeki ve bu ülkenin e, en kalabalık şehrindeki İstanbul'daki yaşamı konuşuyoruz aslında. İlk olarak tabii ki bir e, çağrıyı ilettik sizlere ama oradan Maçka Parkı'na geçmiştik ki İstanbul'un kritik meselelerinden biri. Üçüncü havalimanı. E, üçüncü havalimanında tabii... Hollandalı bir şirket projeden çekildiğini duyurdu ee, ve bu e, duyuruyla birlikte bir anda ne oluyor gibi bir e, herkes de döndü ve oraya baktı pay almak isteyen bir Hollandalı şirketin projeden çekildiğini duyuruldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da tek firmanın çekilmesi projeyi etkilemeyecek dedi. 2016 yılında bu şirket 3. Havalimanı projesine kredi almak ve sigorta atmak üzere bir e, önemli kredi kurumuna başvurmuştu e, ve bu kredi kurumunun Desteği reddi sonucunda bu bahsi geçen şirket projeden çekildi. Çokça ekonomistin, çokça bu alanda çalışan insanın ortak görüşü şu ki bir batak projeden bahsediyoruz. Üçüncü havalimanı projesi dediğimizde kredi muslukları büyük oranda kapanmış. Kredibilitesi oldukça düşük. Zira e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykut Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği bir süreç defalarca da onunla konuşmuştuk ihaleye çıkarıldığı halinden farklı bir proje haline geldi e, o metrelerce hafriyat. Oranı düşürüldü ee, ihaleye çıktıktan ihale sonuçlandıktan sonra böyle bir değişiklik yapılması ihale kanununa da zira aykırı ihalenin iptalini gerektirecek şekilde aykırıydı. Lakin ihale iptal edilmedi yaklaşık bir yıl önceki bir süreçten bahsediyorum. Bugün gelinen aşamada e, Türkiye'deki sermaye kuruluşları tabii ki kredi musluklarını açmakla yükümlüler şu anda. Öyle buyuruldu zira ama e, uluslararası kredi kuruluşlarına kimse kredi vereceksin faizi düşüreceksin diyemiyor diyemediği için de oralardan kredi bekleyen, oralardan finansmana ihtiyaç duyan böylesi büyük projeler e, bir anda batık konuma düşüyor. Ama burada önlem alınmışa benziyor. Daha henüz dün konuştuğum bir e, ekonomisten aktarıyorum bu yorumu. Mustafa Sönmez'den aktarıyorum. Varlık fonu zaten böylesi meseleler için kuruldu diyor Mustafa Sönmez. E, varlık fonuyla paralel hazine olarak anılan varlık fonuyla çok büyük oranda devlet e, Teşekkürünün kamu iktisadi teşekkürünün diyelim e, geliri bir havuza aktarılacak o havuzdan da böylesi batak projelere finansman sağlanacak e, şimdi uluslararası anlamda credible olmayan bir projenin e, Türkiye'deki insanların vergileriyle kurulmuş e, kamu iktisadi teşekkürlerinden gelecek kaynaklarla yapılması e, ne kadar mantıklı geliyor size onu da Hepinizin takdirine bırakalım diyelim. Bu 3. E, havalimanı Faslı'nı da kapatalım. Yıllardır ben konuşmaktan yoruldum. E, uzmanlar anlatmaktan yoruldular. Ama bu proje bir türlü e, akli temele oturma, oturmadı diyelim. Keza yine 3. Köprü projesi gibi görüyorsunuz. 3. Köprü yapıldı. Bir İstanbul'un trafik haritasına baksanız 3. Köprü'nün neden yapılmaması gerektiğini... ...anlamak çok güç olmaz. Devam edelim. Çevre ve ekoloji... ...gündeminden haberlerle... biraz ...birazcık bir umut veren... ...güzel bir haber paylaşalım. Bu... ...kuyu e, meselesi e, vardı... ...biliyorsunuz. Türkiye artık... ...öyle bir noktaya gelmiş ki... E, ...öyle bir noktaya gelmiş ki... ...Türkiye'deki durum... E, ...ve e, bir anda... E, kuyu meselesinde koca Türkiye birleşi veriyor. Türkiye'nin e, kuyuda birleşti. Hürriyet'in manşetiydi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye kuyuda e, birleşti. E, manşeti gerçekten çok şey anlatıyor öyle çok paramparça olmuş bölünmüş bir e, durumdan bahsediyoruz ki her şeyin bir çatışma meselesi haline dönüverdiği bir ülkedeyiz ki e, bir kuyuya düşen bir köpek hepimizin gerçekten bir insanlığını tekrar hatırlattı diyelim yaşamın ...hayatın önemini hepimize tekrar hatırlattı diyelim. Ee, bu noktada bir e, mücadele var efendim. Hayvan hakları için e, çöplükte açlık grevine başlayan... ...üç genç e, hayvan hakkı savunucusu Sevim Arkan, Ayşe Köse, Uğurcan Saban... ...Bartın'da İnkumu tepesinde bulunan çöplükte hayvanlara yapılan şiddeti protesto etmek için... Açlık grevi yapıyorlar. E, sokak hayvanlarını korumak için yapıyorlar bu e, mücadeleyi veriyorlar. E, önceki gün İnkumu Tepesi'nde bulunan o çöplükte başlamışlar açlık grevine. E, ve Sevim Arkan uzun zamandır sokak hayvanlarının yaşadığı şiddet, cinsel istismar ve zehirlenmelere dur demek için bu yoldayız diyor. E, hayvanlara yapılan muamele bir köpeğe tecavüzün bedelinin 250 liracık olması... O mağdur canları e, savunmamızı engelliyor diyorlar. Biz de bu, bu meseleye böyle tepki gösteriyoruz diyorlar. E, haklı bir mücadele. Biz de buradan hem hayvan haklarına, duyarlılıkları adına hem de böylesi bir mücadele cesareti sergiledikleri için teşekkür edelim. Sevim Arkan, Ayşe Köse ve Uğurcan Saban adlı üç genç yaşam savunucusuna. Evet, birazdan da demiştik ki e, Selahattin olan seçimini dinleyelim. Ee, malum bahsettik de NASA'nın yeni gezegenleri hepimize bu garip dünyanın garip günlerinde e, mültecilere karşı, farklı olanlara karşı nefretin kinin yükseldiği e, dünyanın bu zamanlarında... Ee, hepimizin birazcık olsun yüzünü gülümseten birazcık olsun hayal kanallarını açan, hayal kurmasına yol açan o fotoğraflar e, o fotoğraflara atfen Selahattin Çolak e, şöyle bir şarkı seçmiş bizlere Şemsi Yastıman'dan uzaylılar hoş geldiniz dinleyelim efendim duyduğuma göre siz uzaydan gelmişsiniz hele şöyle bir oturun bakalım iki laf edelim o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 ''Atmosferde ne var ne yok, uzaylılar hoş geldiniz.'' ''Uyruğunuz hangi fasıl?'' ''Urbanız bu mudur asıl?'' ''Güneşle aranız nasıl?'' ''Uzaylılar hoş geldiniz.''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 zor mu kurulur hükümet uzaylılar hoş geldiniz sizde kaptırmak var mıdır adam kayırmak var mıdır sağ sol ayırmak var mıdır uzaylılar hoş geldiniz Sizim orada iş mı var mı? bütçeniz geniş mi dar mı? Petro sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizim orada nasıl geçim Demokrasiğiniz ne biçim? ''Var mıdır kavgalı seçim? Uzaylılar hoş geldiniz.'' ''Yapalım bir konsültasyon, ne yandan sizin istasyon?'' ''Sizde de var mı enflasyon? Uzaylılar hoş geldiniz.''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 Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz. Ayda var mıdır boş arsa? Rüşvetinle kara Bizde gelecek beleş varsa Uzaylılar hoş geldiniz. Der Şemsi Yastıman size, dostça öt görev bize, hemen dönün ülkenize, uzaylılar hoş geldiniz. Şemsi Yastıman, uzaylılar hoş geldiniz dedi. Bu NASA'nın dün açıkladığı keşfe itafen söyledik. Bir de aslında konumuz bugün e, birazcık öyle bir bağlamda gelişti. Önce e, karnı büyük obur dünyayı dinledik. Dünyaya suç bulmayalım dedik. E, sonrasında bu biraz hayal dünyamızı da geliştiriveren o fotoğraflar üzerinden dünyanın belki de bu denli kötü bir yere dönüşmesi sebebiyle oralarda yaşam hayali kurmak... Bir anlamda insanın içinde rahatlatabiliyor ama çok uzağa gitmeye gerek yok son olarak onunla bitirelim çünkü başka dünyalar aramaya başka gezegenlerde yaşam aramaya devam etmektense önce burayı düzeltmemiz lazım çünkü bu dünyayı bu karnı büyük obur dünyayı biraz daha e, fit biraz daha sağlıklı hale getirmeden diğer yaşam olabilecek gezegenlerle ilişkiye geçersek eğer oraları da e, Allah muhafaza berbat ederiz diye düşünmüyor değilim ama bakın burada dünyada e, cenneti yaşayan diyelim abartılı bir tabir oldu birazcık belki ama dünyada bu Karnı büyük ve oburluğu yaşamayan yerler var. Mesela hemen Dersim'e Tunceli'ye gidiveriniz. Orada Ovacık Belediyesi'ne bir bakınız efendim. Komünist Başkan diye bir lakab, lakabı var kendisinin Fatih Maçoğlu. Her yıl yaptığı gibi bu yılda belediyenin kar zarar tablolarını ilçe sokaklarına ve belediye binasına koca koca brandalara bastırıp açtırmış astırmış ve e, Ovacık Belediyesi bu seneyi de 2016'yı da 2015 yılında olduğu gibi yine kâra geçerek kapatmış efendim. Bunu yaparken de kendisi biliyorsunuz çok müthiş bir organizasyon yapıldı orada. İlçede organik tarım yapılıyor. Fasulye, nohut, patates ve bal üretiliyor. Ve e, ilçeye destek olmak isteyen gönüllülere makul de ücretlerle satılıyor. Böylesi bir düzende mümkün değerli dinleyenler. Bu umutla... Ee, ...kapatalım, başka dünyalar keşfetmek şüphesiz ki insanlık için çok güzel olacak. Önümüzdeki yıllarda bunun yapılabileceği aşikar ama... ...oralara gitmeden önce oralarla nasıl ilişki kuracağımızı bizim bu dünyada yapacaklarımız belirleyecek. Onun için de o güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bütün dünyaya güzel bir örnek diye düşünüyorum... Kapatalım yeşil bülteni. Bu haftalık teknik masada Selahattin Çolak vardı. Ben Utkuzarı. Haftaya yine aynı saatte buradayız. Yeşil Bülten.